Allah-u Teala'ya zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi hamd-u senalar olsun. Bütün övgüler ona, bütün güzellikler ona, bütün kulluklar ona, bütün güzellikler ona'dır. Onun insanlık için seçmiş olduğu peygamberlerin sonuncusu Efendimiz, Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme Ahl-i beytine, sahabesine tabi'un, etba'u tabi'in ve kıyamete kadar Rablerine büyüleyecek Peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de allah Teala salat ve selam öylesin. Evet kardeşler Ramazan'ın son haftalarına geldik Fazla bir ders işleyemedik Diğer derslerimizi Ramazan'da zaten ara verdik zaten Kur'an okuyorsunuz. Allah'ın meal ile çalışıyorsunuz. O çalışmalarınızı inşallah güzel bir şekilde değerlendirin, notlarınızı alın. Allah nasip ederse inşallah mesela benim kendi okumam çalışmamda size paylaşacağım şeylerden bir tanesi insanın fiillerinin Allah'ın kendisi üzerindeki hükmüne etkisi. Böyle bir çalışma olacak. İnşallah hoş da bir Kur'an Çalışmalı, hoş bir çalışma olacak Allah nasip ederse. Yani bizim görmediğimiz, bizim gözümüzle belki değer dahi vermediğimiz bir takım hususların Allah Azze ve Celle'nin hakkımızda vermiş olduğu hükümler için ne kadar değerli olduğu ya da bir takım Allah'tan emirlerinden bir haber, bir takım tavırların aleyhimize nasıl arş-ı aleyhimize bir hüküm halinde tecelli ettiği Allah korusun. Ya da güzel amellerimizin arş-ı arabimiz Rabbimiz tarafından lehimize bir delil olarak nasıl telakki ettiği. Hani hadis var ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ya bir insan çölde kalmış işte ondan sonra devesini kaybediyor, elini kaldırıyor, yalvarıyor Allah'a ve diyor ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yediği haram, içtiği haram, giydiği haram nasıl kabul olsun ki bunun duası? Yani bizler genelde Allah'a kulluğa dikkat ettiğimiz zaman nelere bakıyoruz? Misal, Allahu Teala'nın doğrudan belirli zaman ya da zeminlere bağlantılı olarak verdiği emirlere dikkat ediyoruz. Mesela namaz gibi, işte Ramazan'daki oruç gibi ya da haç gibi ama bazı emirler var ki demiştik bunlar belirli bir zamana has değil. Yani 24 saat o farz ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Hani farz-ı kifaya ne yapar? Farz-ı kifaya normalde farz değilken belirli sebeplerden dolayı ne yapar? Farz-ı ayn hükmüne gelir. Mesela hacca gitmemiş olan kardeşlere ya da hacca gitmeyecek olan kardeşlere haç bilgisi şu anda nedir? Farz-ı kifayedir. Ama eğer ki hacca gidecek olan kardeşler varsa o farzı gereğince yerine getirmiş olmaları ne yapar? üzerlerine bir vecibedir ve hac ilmini öğrenmeleri onlara ne yapar? Farz-ı ayn olur. Mesela emri bil mağruf nehyani münker. Yani emri bil mağruf nehyani münker nedir? Vakitsiz bir farzdır. Yani normal namaz gibi, oruç gibi Allah Azze ve Celle'nin bir emridir ve müstakil bir farzdır. Daha önce emri bil mağruf işlerken, zannedersem abi işlemişti, o zaman detayına girmiştik. Müstakil farz olması ya da başka bir amelle bağlantılı olmamasının şekillerine girmiştik. Bir anda ne yaparsınız? Karşılaştığınız bir olayda hemen emri bil mağruf nehyanın münkeri icabında ne yapar? Farz olarak gündeme gelir. Yani misal diyelim ki şurada otururken herhangi bir farzlık durumu söz konusu değil. Ama burada eğer ki bir insan Allah göstermesin, Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle, Resulüyle ya da şeriatının herhangi bir şey ile dalga geçecek ya da onu alay kudresi edinecek olursa ne yapar? Anında orada Belki namaz vaktinin girmesine iki saat var ama anında orada emr-i bil ma'ruf ne yapar? Hemen devreye girer. Dolayısıyla insanların uygulaya geldikleri ameller nelerdir ve bunlar Allah'ın katında nasıl değerlidir? Allah Azze ve Celle'nin kalpleri burada Allah nasip ederse bugün bir parça üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Kafirlerin mesela kalpleri. Yani mesela İsrail oğullarına bakın Allahu Teala onlara ne diyor? onlara isyanlarından dolayı içlerine buzağı sevgisi yedirildi diyor Allahu Teala. Buzağı sevgisi yedirildi. Yani kalbe nasıl yediriliyor? Kalbe nasıl içiriliyor? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kalbimizi inşallah itaat üzerine sabit kılsın. O hususlarda inşallah ne yapacağız? Bir çalışma yapacağız. O yüzden meal okumuşken de Allah'ın izniyle ne yapın? Not alın, üzerinde tefekkür ettiğiniz ya da günübirlik mutlak olarak ihtiyaç duyduğunuz mesela davet ediyorsunuz, çağrı yapıyorsunuz ve bu hususta bir ayetle karşılaştınız. O ayet o anda size ne yaptı? O bilgi hemen yükleyi verdi. Yani sonra yaparım demin unutursunuz. Üşenmeyin elinize kaleminizi kağıdınızı alın, hemen oraya not alın. Başlığını atın Kur'an'dan notlarım diye. Ramazan'dan sonra değerlendirin. Allah'ınıza çok daha bereketli olsun, çok daha hayırlı olsun. Bugün Allah nasip ederse inşallah küfür konusunu işte gayret edeceğiz. Bunun açılımı ben burada sadece ayetlerin isimlerini aldım. Çok fazla kalabalık elimize kağıdı olmasın diye. Halbuki bu benim daha önceden yaptığım bir, daha doğrusu hazırladığım bir çalışmaydı. Normalde bizim internet sayfamızda ilmi yazılar bölümüne baktığınız zaman küfür ve küfrün boyutları konulu o ana başın altında bu dosyanın ayetlerinin mealleriyle beraber Bulabilirsiniz. Ama burada olan bir takım şeyler vardır ki orada yok. Orada olan bazı şeyler var ki burada yok. Yani bunu biraz daha bugün için e, düzenledim. Biraz daha e, özellikle ayet meallerini attım. Ayet meallerinin sadece e, isim daha doğrusu ayetlerin isimlerini aldım ki evde ne yapasınız? Evde Allah'ın iziyle bakasınız. Eğer tabii kağıtlar evde inşallah kaybolmazsa. Hani genelde çocuklar annem atmış derler ya, su şef annelerine atarlar, e işte, çır, evde kaybolmazsa. Ama bir gayret içerisine girin, daha önce dediğimiz gibi. E, belki hocanın ya da dersi yapan kişinin, dersi dinleyen kişiden fazla çalışmış olması normal ama ilim talebesi olacak olan insanlar, ilim talebesi olmak gibi gayesi olanlar, ilmi bir çalışma içerisinde olan insanların gayret ve çalışmaları hocadan Fazla olmak zorunda. Yani eğer mesela bir hoca bu dosyayı hazırlamak için bir saat çalışmışsa, çalışmış ise sizin bunu kavrayabilmek için iki saat en az ne yapmanız lazım? Çalışmanız lazım ki daha çok bereketini inşallah göresiniz. O şekilde ilmin ne yaparsınız? Allah'ın izniyle özünü alırsınız. Yoksa nasihat dinler, gidersiniz. Tabii diyeceksiniz nasihat dinleyip gitmek kötü mü? O da güzeldir ama özellikle gayretli olan kardeşler için, kaçınılmaz bir gereksinimdir. O yüzden burada küfürle dediğim gibi alakalı konularda sadece surelerin ayet isimleriyle ayet numaralarını aldım. Zira yoksa yaklaşık 16-17 sayfalık bir çalışmaydı. Düşüre düşüre 4 sayfaya düşürdük. Hızlı hızlı da inşallah telavih namazının öncesine yetiştirmeye gayret edeceğiz. Evet küfür dediğimiz zaman bugün için Allah nasip ederse küfür bir sonraki dersimizde eğer Ramazan'dan sonra sarkmış olsa bile Allah nasip ederse iman konusunu işlemeye niyetim var. Tüm yönleriyle iman imanın nelerden teşekkür ettiği müminlerin özellikleri müminin kalbinin durumu gibi aynen bu küfrü ifade eden Kur'an ayetlerinin küfrün karşıtı olan imanı ifadenin ayetlerine de inşallah sonraki çalışmamızda işlemeye gayret edeceğiz. Bugün inşallah küfür, kaçınılması gereken. Ya da Kur'an'da küfür nedir? Kur'an'da küfrün boyutları nelerdir? Küfrü hangi durumlar küfrü gerektirir? Küfre düşmüş olanların özellikleri nelerdir? Ta ki bu özelliklerden sakınalım. Kafirlerin kalplerinin durumu nedir? Kur'an onların kalpleri için nedir? Ve yine kafirlere karşı takılacak tavırlar. Ama baştan söyleyelim ki bu bizim acizane kendi çalışmamızdır. Bunlar fazlalaştırılabilir, azaltılabilir, daha, öz daha güzel, daha net bir şekilde ifade edilebilir ya da daha fazla açılabilir. Yani buraya mesela ben 5-6 tane madde aldıysam kendi çalışmamın neticesinde, kendi gayretim neticesinde belki 15'te çıkabilir. Ya da fazladan işlemiş olabilirim, özeti çıkarılabilir. Bu kendi gayretimizdir. Doğru Allah ve Resulü'nden, yanlış bizdendir. Ama küfür nedir? Yani dilimize dolanan küfür ve kafir, bugünkü insanların genelde korktukları, hani adama kafire bile neredeyse kafir demekten korkacak kadar bir mürciye zihniyetinin içerisinde ne yaptık? Perişan olduk. Ama aynı zamanda küfür kelimesini de böyle oldum olası kullanmış olmanın sakıncası da tabii ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e göre son derecede sakıncalı. Zira Rabbimiz Tebareke ayetinde dilimizin alışmışlığından dolayı şu helaldir, şu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a iftira atmış olursunuz diye kat'i bir hüküm koyar. Yani diliniz alıştı diye bu haram, bu helal demeyin diyor allah Teala. Kaldı ki haram ve helal demiş olmak nereye? Bir kimseye kafir ya da Müslüman demiş olmak bundan çok daha nedir? Şahsi kişiye yönelik hüküm olarak çok daha ağırdır. Peki küfür nedir? Dediğimiz zaman kardeşler küfür dil olarak yani kelime anlamı itibariyle Arapçada kefara kelimesinden, kökünden mastar, küfür kelimesinin temel anlamı nedir? Örtmek, gizlemektir. Yani küfür kelimesi Arapçada normal kelime olarak gizlemeye, örtmeye kullanılan bir ifadedir. Mesela geceye insanları bürüyüp örttüğü için örtüp bürüyen anlamında kafir vasfı verilir. Yani gece insanların üzerine kapladığı için, örttüğü için, onların ne yaptığının açığa çıkmasını engel olduğu için geceye kelime itibariyle kafir. Yani kavram, ıslah değil, İslam'ın yüklediği anlam değil, kelime itibariyle kafir kullanılır. Yine karanlık geceye denize ve büyük nehrede bu kökten türeyen küffar adı yapılmıştır? Verilmiştir. Ve yine aynı kelime karanlık, büyük vadi, zırh, karanlık, bulut. Yani mesela zırh insanı ne yapar? Örter. Vücudunu örttüğü için. Gizlediği için. Ondan sonra mesela bulut kendi altındakini gizlediği için güneşe karşı. herkese, Ekin eken kimseye, mesela çiftçiye ne yapılır? Kafir ismi verilir. Mesela Kur'an'da bu geçer. Allah-u Teala diyor ya işte müminlerin misali şudur şudur. İşte yu'ci bu zurra'a ziraatle uğraşan Kişilere küffar ismi. Niye? Çünkü çiftçi ne yapar? Tohumu atar ve tohumun üstünü örter. Tohumun üstünü örttüğü için de ona örten anlamında kafir ismi de verilir. Ama kelime itibarıyla. Evet. Sonuçta küfür kelimesinde Gizlemek, örtmek, açığa çıkmasına engel olmak. Belirmiş olmasının önüne geçmek. Yani herhangi bir şeye tabiri caizse ne yapmak? Gölge yapmak. Dolayısıyla İslami anlama çevirdiğimiz zaman, Kur'an'ın kullanmış olduğu anlama çevirdiğimiz zaman küfür nedir? Alemlerin Rabbinin indirmiş olduğu nurunun yaratmış olduğu yeryüzünde tecelli edişine Allah Azze ve Celle'nin yüceliğinin uluhiyyette, rububiyette isim ve sıfatlarında yüceliğinin tecelli edişliğine halel getirecek, gölge getirecek her türlü amel bu anlamda yine küfrünü yapar? İçerir, küfrü barındırır. <gülüyor> Istilah olarak yani kavram olarak küfrü tanımlayacak olursak şu tanımları ne yapabiliriz? Alabiliriz. Mesela buraya aldığımız gibi notta. Küfür ele geçen menfaatleri bilmezden gelmek ve bu suretle nankör olmaktır. Ki Kur'an'daki nimete karşı küfrü biz ne yapmıştık? İkiye ayırmıştık hatırlarsanız. Birinci tür nimete karşı küfür neydi? Kişiyi kafir yapardı, büyük küfürdü. Kiminki gibi, ne şeyin gibi, kavrununki gibi. Ben diyordu bu malı kendi bilgimden dolayı, kendi becerimden kazandım. Ve kazanmış olduğunu kendisinden görüyor. Allah'ın kendi üzerindeki nimetlerini, nimetlendirilisini tamamen iptal ediyordu. Bu tür nimete karşıından körlük ne yapar? yine kişiyi küfre sokar. Ama Allah'tan geldiğini biliyor, sadece israf ediyorsa, Allah'ın istediği gibi kullanmıyorsa bu kişi dinden çıkartan küfür değildi miştik. Nimete karşı küfür değil. Yine Allah'ın nimetlerine mazhar olduktan sonra uygulamalarında hiçbir minnettarlık ifadesi taşımamak ve hatta lütfedene karşı isyankar davranmak anlamına gelir küfür. Yine Allah ve onun elçisini getirmiş olduğu ilahi habere iftira ederek yalanlamış olmak Kur'an'da küfre yüklenen anlamlardır bunlar. Allah ve Rasulünün getirmiş olduğu ilahi habere iftira ederek yalanlamak, onu iptal etmek, ihlal etmek, onu mecrasından uzaklaştırmış olmak. Yine Allah'ın teslimiyet sınırını aşmak ve iman noktasında samimi olmamak. Ki kul Rabbine teslim olması gerekir. Zaten Rabbi onu bunun için yaratmıştır. O ma halaqtu'l cinne insa illa li diyordu. Hani ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyordu alemlerin Rabbi. Başka bir şey için yaratmadım. Yaratış gayesi zaten bu. Ki Hz. İbrahim de bunu görüyoruz. Izqalehu rabbuhu eslim. Rabbi ona dedi ki İbrahim teslim ol. Qale dedi ki eslem. Teslim oldu. Ya da kul inne salati ve nusuki ve, ve ki ey peygamber inna salati Namazım ve nusuki kurbanım, ibadetim ve mahyaya nefes almış olduğum, nefes alıp vermiş olduğum her bir zaman süreci ve memati ve o nefesimi alıp vermemi bitirmiş olmamın arkasında gelecek olan ölümüme dair yatırımın hepsi lillahi rabbil alemin, alemden Rabbi olan Allah içinidir. O yüzden Allah'ın istemediği bir teslimiyet ile kendisine teslim olan ya da teslimiyetinde kırpmalara giden Teslimiyetine zaman zemin ayarlayan ya da Allah'tan başkasına teslim olan bütün bu teslimiyetin Kur'an'ı koymuş olduğu çizgisinden çıkmış olmaya yine küfür ne yapar? Küfür anlamı verilir. Yine küfür büyüklük taslamak, kendini yeterli görmek ve Allah korkusundan uzak olmak anlamına gelir. Mesela burada özellikle tevhid kitabını işlerken açtığımız bir şey vardı neydi? Kendisini yeterli görmektir. Raaheustağna, değil mi? İkramda. Kela, insan insanı layıttığa, hayır, insanoğlu gerçekten azgınlaşıyor. Niye? en Çünkü raaheu, kendisi ne zannediyor? İstagna, bağımsız zannediyor. Yani boşu boşuna yaratılmış, hayatının gidişatı adına hiçbir tarafa danışma gereği görmüyor. Yani Allah'tan bağımsız zannediyor kendisini. Allah'tan bağımsız bir dönem. Hani demiştik ya, bir Allah Azze ve Celle ayetinde de ki ey peygamberim bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin buyuruyor. Hani o ayetin şerhınlığı yaparken demiştik ya, bugün birçok insanlara bakarsınız, günlerini, gecelerini bakarsınız, görürsünüz, adama şöyle diyesiniz geliyor, en son peygamberi nerede bıraktı? En son nerede bıraktı? Yani belki peygamberle hiç buluşmamış olanlar. Peygamberi tanımayan insan peygamberin nasıl da, e, tabi olacak ki? O yüzden teslimiyet. Sen Allah'a ne zamanda ne zamana teslim oluyorsun diye bir soru. Sorulamaz çünkü zaten senin varlığın Allah'a teslimiyet için yaratılmıştır. Tabudaki teslimiyet nedir? Alemlerin Rabbinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın i̇bn Abbas'a söylemiş olduğu ifadede geçtiği gibi Allah'ın emirlerini gözetmiş olması ve bulunduğu ortamda Rabbinin üzerindeki mürakabesini telakki etmesi. Dolayısıyla küfür imanın zıttıdır. Küfre başka tanımlar da yapabiliriz. Ne dedik mesela? İmanın oluşması için gerekli olan şartlardan herhangi bir tanesini iptal etmek küfürdür. Dolayısıyla imanı nura benzetin. Küfrü de niye benzetin? Karanlığa benzetin. Şu Kur'an bunu benzetiyor zaten. Allahu veli güllatine emmu yuhricuhum minen nur ila zulmat. Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklarda ne yaptı? Aydınlığa çıkardı. Nura çıkardı. Dolayısıyla nur imandır. Bu anlamda küfür nedir? Karanlıktır. Küfrün tanımını nasıl yaparsınız? Küfrün tanımını en net şu şekilde yaparsınız. İmanın olmadığı yer küfürdür. Yani karanlık ışığın olmadığı yerdir. Karanlığa kaynak arar mısınız? Karanlığa kayna kaynak aramazsınız ki. Şu anda dışarısı karanlık. Ya bu karanlık nereden geliyor? Ya bu karanlık nereden geliyor diye sorduğunuz zaman alacağınız cevap, e, Güneş gittiği için geliyor. Bir yerden gelmiyor ki bu ekstra. Güneş gittiği için karanlık geldi. Güneş gelse karanlık gidecek. O yüzden iman, bugün parça olarak küfür işleyeceğiz. Asıl iman konusuna geldiğimiz zaman orada zaten belirginleşecek. İman, Kur'an'da belirli şartları olan yerine getirmesi gereken kaçınılmaz, müminin sahip olması gereken hasletlerdir. Çünkü itikat olarak ne dedik? İmanı konuları işleyen konuya akide dedik. Akide ilmi de ne yapardı? Kişinin mutlaka inanması ya da inkar etmesi gereken meseleleri işleyen ilim dalına akide ilmi denirdi. O yüzden onlar imandır. Bu anlamda iman için gerekli görülmüş olan şeyler ne ise onlardan herhangi bir tanenin eksikliği nedir? Küfürdür. Küfür için ekstra bir insanın kafir olması için ekstra bir şey yapmasına gerek yoktur. Bir insanın kafir olması için, iman etmiş olması için gereken şartlardan herhangi bir tanesini izale etmesi yeter. Dolayısıyla bizim insanlarımızın anladığı kafirliğe bakın şimdi. Bizim insanlarımızın anlamış olduğu kafirlik ne? Allah'ı inkar etmek. Allah'ı inkar ettin mi kafir oldun. Allah'ı inkar etmedin mi tamam kurtuldun. Yani bu itikadın hiç Kur'an'la, sünnetle, İslam'la, şeriatla uzaktan yakından alakası var mı ya? Yani namaz kılsa da, oruç tutsa da, hacca gitse de, zekat verse de, cihada çıksa da, peygamberin yanında bulunsa da, bütün bunlarla haşır neşir olsa da, Tevbe suresindeki 65. ayetle geçtiği gibi, Allah ile, Resulü ile ya da şeriatla herhangi bir şey ile kısacık, iki dakikalık bir zaman içerisinde dalga unsuru geçerek şaka yapan kişiyi Allah-u Teala ne dedi? <gülüyor> İman ettikten sonra kafir oldunuz dedi. Allah Allah bu adam ne namazı terk etti, haccı terk etti, hayır bunların hepsi var. Ama ne? İman etmiş olması gereken bir hasreti bu terk etti. Neydi o da? Tavzimdi. Ta'zim. Yani Allah'ı yüce etmesi gerekirdi. Bir kimsenin mümin olabilmesi için Allah'ı yüce bilmesi gerekir. Bu adam Allah'ı yüce bilseydi Allah'ın emriyle dalga geçmezdi. Dolayısıyla niye kafir oldu? Allah'ın yüceliğinde eksikliğe gittiği için. Bakın yine imanın gerektirdiği bir şartı izale ettiği için. Bu bağlamda küfür korkulması gereken bir unsur Ve peygamberlerin davetlerine baktığımız zaman peygamberlerin Evlatlarına yapmış oldukları tavsiyeye baktığınız zaman Kur'an'da bunun üzerine dururlar. Hazreti Yakup aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam, onların soyundan gelenler, çocuklar ne dediler? Bizden sonra sakın Müslüman olmanın dışında başka bir şeyle ölmeyin. Sakın. Küfür üzere ölme. Resulullah aleyhissalatu vesselam dediği kafirlerin haline dönmeyin benden sonra. Dolayısıyla korkulmuş olması gereken hasletlerden bir tanesi. Peki hangi haller küfrü gerektirir? Diyoruz ki kişi Allah'a tamamen inanmazsa, onun onu yüce otorite kendisinin ve tüm evrenin mutlak hakimi veya ibadet edilecek tek mabudu olarak kabul etmezse, yani bir kimse Allah'a inanıyor, Allah'ın gökleri yerleri yarattığını kabul ediyor, galaksileri yarattığını kabul ediyor, bütün bunları kabul ediyor ama Allah Azze ve Celle'nin otoritesini ve yeryüzüne egemenliğini adam kabul etmiyor. Yani layık adam. Dünyayla devlet işlerini ayırmış, din ile devlet işleri din ile dünyayı ayırmış. Allah-u Teala bunları yaratsın ama dünyamıza karışmasın diyor. Allah Azze ve Celle'nin yücü otoritesinde ne yapıyor bu? Kırpmaya gidiyor. Rahman olan Allah'ın o yüce tecellisini örtmeye gidiyor ve bu nedir? Küfürdür, kişi kafir yapar. Allah'ın varlığını tasdik eder fakat hakikat ve kanunun ilmi hakkında onun emir ve hidayetini kaynak olarak kabul etmezse, Dolayısıyla Allah'ın varlığını kabul ettiği halde girdiğimiz gibi hakiki olarak kişi Allah Azze ve Celle'ye indirmiş olduğu hükümleri bir temel hidayet göstergesi ya da mutlak olarak uyulması gereken emirler olarak algılamazsa atılabilir, bırakılabilir, isteyenin gönlüne bırakılmıştır şeklinde algılanabilecek bir tavir girerse bu haller kişiyi küfre götürür. Allah korusun. Yine Kişi ilke olarak Allah'ın hidayetini, yani vahyi kabul ettiği halde Allah'ın hidayet ve emrini birlikte gönderdiği peygamberleri reddederse, yine devam ediyoruz okumaya, belirli bir veya bir grup elçiyi kabul edip arzu ve istekleri doğrultusunda diğerlerini kabul etmezse, yani algılamada ne yapamaz? Kendi istek ve arzusuna yönelemez. Yahudilerin yaptığı gibi üç meleği sevdiler, bir meleği sevmediler. Cebrail'e düşman oldular. Ya da Yahudilerin yaptığı gibi bütün peygamberleri kabul ettiler ama Hazreti İsa ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı reddettiler. Ya da Hristiyanların yaptığı gibi bütün peygamberleri kabul ettiler ama Allah'ın Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı reddettiler. Bu çeşit peygamberlerine herhangi bir tanesi kabul etmemek. Yine... Kişi İslam inancının tümünü veya bir kısmını, İslami hayat tarzını veya peygamberle öğretilerini inkar ederse ya da onları herhangi bir tanesini kabullenmeyecek olursa, içine sindiremeyecek olursa, bunu ileride açacağız inşallah. Ki buradaki özellikle altı madde, Allah rahmet eylesin, Üstad İmam Mevdudi'nin tefhimindeki Bakara Suresinin ayetinden almışım. Ve yine kişi eğer bunların tümünü teoride kabul eder de, yani diliyle söylediği zaman hepsini kabul ediyor. Allah'ın emirlerini pratikte kasten çiğner, bu hal üzere devam eder ve teslimiyet yerine isyan dolu bir hayatı seçerse adamın işi sadece ney? Sadece kabullenmek. Sorsa hepsini kabulleniyor. Hani ayetinde Allah Azze ve Celle diyor ya İmanı, hani kıyamet günü geldikten, gelmeden önce, azap kendisine gelmeden önce iman etmemiş ya da iman edip de imanı kendisine fayda dokundurmamış kimse. Adam iman etmiş ama imanı kendisine dokundurmamış. Fayda dokundurmamış. Kim bu? İman ettiğini söyleyip de amel etmemiş. Allah-u Teala onları iman etmemişlerin safında ne yapıyor? Kaybedenler olarak ifade ediyor. Yine Kişinin imanını ihlal eden amellerden herhangi bir tanesine düşmek hangi durumlar kişiyi mutlak olarak küfre sokar? Dediğimiz zaman bakın şu maddeleri ki ayetleri siz ne yaparsınız inşallah evde teker teker bakıp inceleme imkanına sahipsiniz Allah'ın izniyle. Birincisi şüphe. Şüphe imanı ortadan kaldırır. Çünkü müminlerin en büyük özelliği Gayb ile iman etmeleridir. Ellezine yu'minune bil gaybi. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam müminleri bu hasletlerinden dolayı da ne yapmıştır? Övmüştür. Hatta kendisine bile gayb ile iman edenleri kendi yanında iman edenlerine farklı göstermemiş miydi? Kimin imanını beğenirsiniz dediler. Dedi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Neydi sahabe? Aleklerin imanı ya Allah'ın Resulü. Hayır dedi. Onlar Rableriyle irtibat halindeyken niye iman etmesinler? O zaman kimin imanı kaldı? E, peygamberlerle imanı. Hayır dedi. Onlar direkt vahiy alırken niye iman etmesinler ki? Sahabe dedi ki e, o zaman bizim imanımız ey Allah'ın Resulü. Siz direkt peygamberi görürken niye iman etmiyesiniz ki? Yani vahyin inişine şahit iken. ya e, o zaman kim ey Allah'ın Resulü beni görmeden, bana iman edenlerin, iman. Ve kardeşlerim olarak ifade ediyordu, biliyorsunuz değil mi? Hatta ayırıyordu bizi. Ayırıyordu bize, sahabeye diyordu, onlar benim kardeşlerim. Siz benim misiniz onlar benim kardeşlerim diyordu. Bize kardeşlerim diyordu ve Resulullah kendi sahabesine sahabem diyordu. Yani onlar onu görmek gibi bir nimetle nimetlendiler. Biz onu görme nimetine mahrum kaldık. Mahrumiyetin içerisinde bulunmuş olmak, mükafatın artmışlığına nedir? Doğrudan bir gerekçedir. Evet, o yüzden görmeden, görmediği şeylere de, cennet, cehennem, ahiret, bütün bunlara da ne yapmış olmak? Kur'an getirmiş olduğu, şeriatın getirmiş olduğu her bir şeye şüphe duymaksız. Yani bu böyle ama neden ki acaba? Ya da Allah Resulü'nün vermiş olduğu bir habere karşı ne yapmak? Tereddüt içerisinde olmak. Acaba mı? Allah korusun bu ne yapar imanı? sider süpürür, götürür. Küfrü gerektirir. Yine inkar etmek. Yine toptan dinden yüz çevirmek. Ki ayet numaralarını, sure ve ayet numaralarını okumuyorum. Orada yazıyor. Toptan dinden yüz çevirmek. Yine Allah'ı ayetlerine ve peygamberlerine alay konusu edinmek. Bu amellerin her biri kişi küfre sokar. Bunların delilleri var ki çoğu zaten biliyorsunuz Allah hanezliyle. Yine Allah'a ve şeratına karşı büyüklenmek, istikbar. Hani diyor alemler Rabb ve la illallah onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman ne yaparlar? İstikbar ederler, büyüklenirler. Hani Hazreti dedi ya, cealü asabi'ahum fi azanihim ya Rabbi ben onları her çağırdığımda parmaklarını kulaklarına tıkadılar. <gülüyor> Tuttular elbiselerini üzerlerine attılar, gittiler. Ne yaptılar? <gülüyor> Büyüklenerek büyüklük tasladılar. Dedi Hazreti Nuh, <gülüyor> Size ne oluyor? La <gülüyor> Yücelike büyüklüğü Allah'a vermiyorsunuz. Ne oluyor size? Orada geçtiği gibi büyüklenenler kendilerini Allah'tan bağımsız, şeriatından bağımsız görerek sanki bu Allah'ın emirleri sıradan halkaymış. Sıradan insanlaraymış gibi. Hani bugün cemaatlerde de görüyorsunuz. Bakıyorsunuz adam cemaatinde mücahid diye isimlendirdiği adam her gün kürek gibi elini önüne gelen on tenekaraya veriyor. Televizyonda poz da veriyorlar hani. Yapışıyorlar, oturuyorlar, kalkıyorlar. Ya bu ne diyorsun? Ya bu onlara normal onlar. Ne bizim gibi Tabiri caizse haşa siz müşriklerin bakışına mı düştünüz? Hazreti Nuh Aleyhisselam'a ayak takımı senin yanındayken biz iman mı ediliriz bu emrilesin ayak takımı için mi zannediyorsunuz? Yani Allah'ın emirleri oraya geçmiyor mu? Siz neden bahsediyorsunuz? Siz kendi içinizde daha iman etmemişsiniz. Allah'ın emrine bu kalefetin olduğu yerde mümin nasıl bu işe sıcak bakabilir? Mümin nasıl bu işe normal bakabilir? Bu kalpteki takvasızlık, bu kalpteki bozukluk. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyordu? وَمَا يُعَظِّمْ شَعَائِرَ Her kim Allah'ın üzerine hükmünü bildirmiş olduğu hükümlerin şuuruna varır, onlara değer verir, onları baş tacı eder, onlara ne yapar? Hürmet gösterirse bu Allah'a karşı kişinin kalbinin takvasındandır. O yüzden bu ne yapar? Kişiyi küfre sokar dedik. Büyüklenmek. Yine Allah-u Teala'nın emirlerini yalanlamak ya da yalan çıkarmak, fiili olarak yalan çıkarmak. İnsanların birçoğu burada hatadadırlar. Bakın Hz. Şuayb Aleyhisselam'a ne dediler? Ey Şuayb, dön gel, bu davandan vazgeç. Ne dedi? Ya bizim size bu daveti yaptıktan sonra davet ettiğimiz şeye muhalefet ederek püf noktası ney? Allah'a iftira etmemizi mi istiyorsunuz? Yani sizi davet ettiğimiz şeye muhalefet ederek Allah'a iftira, bakın burası çok tehlikeli, fiili olarak, teorisinde ne var? Teorisinde Allah'a çağırmak var. Ama fiili olarak gel bize milletimize uy dediler. Dediler ki biz size uyarsak Allah'a iftira etmiş oluruz. Ne Allah'a iftirası? Yani sizinle beraber koalisyona gidebiliriz iftirasını Allah'a atmış oluruz. Bakın fiili olarak ne yapacaktı? Allah'ın emrini yalanlayacaktı. Dolayısıyla dil olarak yalanlamak, fiili olarak yalanlamak ikisi de bunun içerisindedir. Yine Allah'tan ve Rasul'den gelen şeylere karşı buzu duymak ve içine sindirememek, Allah ve Rasulün hükmüne ve Yusuf'lu teslim tam bir teslimiyetle ne yapmak? Teslimiyet göstermek. Nisa suresi 65. eti biliyorsunuz. Allah'ın hükmüne gitmek. Ve şeratın kestiği parmak acımaz denir ya. Evet acımaz. İçim zaten acımaz da acıtmayabilirsen parmağı da acıtmayacaksın. Eğer Rabbim kes demişse keseceksin. Bitti. Bitti. İçine yedireceksin bunu. İçini güzelleştireceksin. İçinle teslim olacaksın. Sıdk ve sadakat budur. Birçok insan... Belki Allah korusun birçok Müslüman ya da birçok Müslüman olduğunu söyleyen kişi ne yapar? Allah göstermesin. Hep Allah korusun da kimilerini görürsünüz ki münafıklar gibi. Hani sen onları çağırdığın zaman ey peygamberim eğer hüküm onların lehine koşa koşa gelirler. Ama eğer hüküm onların aleyhine bir bakarsın yüz çevirirler. Onlar Allah ve Rasulünün onlara haksızlık edeceğini mi zannediyor Allah ve Rasulü'nün size haksızlık edeceğini mi zannediyorsunuz? Allah ve Rasulü haksızlık etmez. Allah ve Rasulü'nün hükmüyle hükmeden de size hiçbir zaman haksızlık etmez. O yüzden bir Müslüman Allah ve Resulü'nün hükmünü size uyguladığı zaman bilin ki ona karşı olan tavrınız Allah ve Resulü'ne karşı olan tavrınızdır. Eğer Allah ve Resulü'nün hükmünü uyguluyorsa. Çünkü ne demişti Allah Azze ve Celle? Ey Peygamberim onlar seni değil bizi yalanlar. Seni değil bizi yalanlıyorlar. Yani seni yalanlamaları aslında bizi doğrudan yalanlamalarıdır. O da tam bir teslimiyet. Evet içeriye geldi mi, nefs'e geldi mi, ağır geliyor değil mi? Ama düzelteceksiniz. Dün muhabbette burada geçtiği gibi Hazreti İbrahim babasının karşısına geçtiği zaman bunları ifade ederken bizim babalarımız ne gün ne güne duruyor? Bizim babalarımız özel mi? Harez Nuh'un gözünün önünde evladı boşa çıkarken Allah Azze ve Celle "İnne hu min ehlik. İnnehu gay gayru amelin salih." O neticesine ulaşmamış bir amel. Bu salih amel değil o. O senin ehlinden değil ey Nuh dediği zaman ne de Allah Azze ve Celle "Ey Nuh sakın sakın cahillerden olma. Sakın ha." Bir anda babalık yüreğiyle dönüp de benden bir şey talep etme. Hemen sığındı ya Rabbi. Sana sığınırım cahiller olmaktan. Cahillerden olmaktan. Teslimiyet bu. Teslimiyet Ebuzer gibi inekracının fikri cahiliye. Sen içerisinde cahiliye taşıyan bir adamsın denildiği zaman gidip kapının eşiğine kafayı koymaktır arkadaş. Böyle selamı kesmek gibi değil ya. Hata yaptı da gidip babalar gibi hata yaptım kardeşim. Tabiri caizse ben eşeklik ettim diyebilmektir. Yoksa hem haklısız olduğun halde selamı kesip hem de haksızlığı ortaya çıktıktan sonra selam verdik ya. Ya ne kadar büyük özür dilemiş ya. Selam vermiş. Selam zaten verme gereken şey. niye benziyor bu biliyor musunuz? Adamın akşam gidip evinden altınları kaçırıp gündüz karşılaşırsa hakkını helal et kardeş. Ya ne hakkın o canın sağ olsun. Ya sen gel de helal et. Adını koymuyor ha. Ben akşam senin altınları çaldığımdan adını koymuyor. Öyle değil içi ilama gerçek. O yüzden Allah Azze ve Celle özü ve sözüyle sadık olanlara cenneti vaat ediyor. Buna ne diyoruz? Sıdk ve sadakat. Riyazu Salihin isimli eserin ilk derslerinde sıdk ve sadakat bölümünü işlemiştim. Özellikle orada detayıyla girmiştik. Sıdk ve sadakat nedir diye. Oraya tekrar bakabilirsiniz Allah'ın izniyle. Sıdk ve sadakat özü ve sözüyle doğru olmak. Sözüyle değil. Özü ve sözüyle. Özünü ve sözünü değiştirmek. Çünkü biz Allah la yuqayiru ma hatta yuqayiru ma bi enfusi özlerini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmeyecek, öz değişecek, söz değil, sözü herkes değiştiriyor. Ben paranın delisiyim arkadaş diyen adam gördünüz mü ya? İstisna Müslüman, direkt Müslüman bile değildir yani. Ama birçok insana bakın, para için yaşarlar para için severler, para için buğz ederler para için dostluk yaparlar. Para için düşmanlık ederler. Para için amel ortaya koyarlar. Ya daha ne kaldı? O adama da konuşsan para el kiridir diyor. Para elin ki Hiç elini yıkamayacağını yok. Kirletince kirletmeye çalışıyor. Niye? Madem elin kirli gitti yıkasana. bunu yapmıyor. Üzüyle sözüyle. Oca tam bir teslimiyet ile. Her şeyle, her gönüyle. Yine Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını helal kılmış olmak. Helal haram kılmış olur. Ayette geçiyor ya Allah Resulü helal kıldığında haram kılmamak haram kıldığında haram kılmamak helal kıldığında kılmamak, helal kılmamak bunları değiştirmiş olmak. Bunlar kişiyi kafir yapar. Çünkü bunlar hukmu sadece Allah Azze ve Celle'nin hüküm sıfatına tecelli eden hususlardır. Ve Allah lanetlemiştir bunları. O yüzden Resulullah Aleyhissalatü Vesselam ümmetimden bir kısım gelecek diyor değil mi? Bukhara hadisinde. Kıyametten önce bir kısım gelecek ümmetimden onlar zinayı ve içkiyi helalleştirecekler. Zinayı ve içkiyi normalleştirecekler. Yüksek bir tepeye çıkacaklar. Aynen bugünün ehli sefale, e, sefa içerisinde gezen parası çok, pulu çok insanların hep şehirden yüksek dağlarda oturdukları dağlarda eğlenmeye gittikleri gibi. Yüksek yerlere çıkacaklar diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Eğlenmek için. Ve fakirler onların yanına gelecek. Hani zengin ya bunlar. Fakirler onların yanına gelecekler. Onlar da onlara diyecekler ki yardım isteyince fakirler, gidin yarın gelin. Ya bu temelde bir ifadedir işte. Çek senetle diyebilirsin bunun yerine. İşte git Allah verişim diyebilirsin. Benle mi kazandın da dersin. Sonuçta fakirleri imkanları olduğu halde ne yapacak? Geçiştirecekler, vermeyecekler. Eğlence içerisinde gezdikleri halde vermeyecekler. Kafirlere benzeyecekler. Benzemedik mi? Bakın İslam ülkeleri şu anda sıkıntı yaşanıyor. Müslümanlar aç. Sırf Müslüman olduğu için batı bakın ne yapıyor? Mesela Somali'de yardım var mı? Yok. Müslüman olduğu için. Yardım falan yok. Hristiyanlaştırabileceklerine ancak dönerler, yönelirler. Ve batıya benzeyen kişiliksizleşmiş olan Müslümanlar da aynı karakterde. Aynı durumda. Biz de böyle olduk. Biz de öyle olduk. Bunlar marketlerinde, bakın bunlar marketlerinde hayvanlar için, hayvanları için, kedi ve köpekleri için özel insanlar gibi raflar dizeliyen, hayvan hakları diye yürüyüşlerine çıkan, ama insanın açlığında... 1 euro'yu bile fazla gören insanlar. Bitmişler. Ve Müslümanlardan bunlara benzeşenler de aynı durumda. Nerede Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yetime kefir olan kişi bende cennetle bu şekildedir demesi. Nerede Allah Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yetim ve dullar için çalışan kişi Allah bir yolunda cihad eden kişi gibidir demesi. Çünkü cihad eden kurur. Çünkü cihad eden Müslüman çevreyi korur. Dış etkenlere karşı savunur mücahit. O yüzden yetimlerin çıkması, dulların çıkması, sahipsiz kalması, bunların ahlaki gelişimi, ahlaksızlaşmaya meyletme durumları onlarla ilgilenen kişi de toplumu içten muhafaza eder. O yüzden o da onun gibi mücahit gibidir. Demiştir Resulullah ve Sellem. O yüzden Allah ve Resulünün haram kıldığını haram kılmamak, helal kıldığını helal Kılmamak, Allah'ın hükmünde değişiklik göstermek ve bunlara davet etmek ve bunları hoş görmek nedir? Sonuç itibariyle yine küfrü gerektiren hallerdir. Yine ibadette Allah'a şirk koşmak. Uluhiyette, rububiyette ve isim ile sıfatlarında demişiz. Bunun detayını daha önce zaten gördük. Burada tekrar açılıma girmeyelim. Zira dediğim gibi bu kıstığım kadarıyla kıstığımdı. Buna rağmen yine vakit fazla. Geçmiş bile. Yine kardeşler, kafirlere dostluk ile Müslümanların aleyhine onlar ile işbirliği yapmak. Bunlar da kişiyi ne yapar? Küfre sokar. Sureler ile ayetler orada. Özellikle ders olarak da iki tefsir dersinde hatırlıyorsunuz. Kafirlere dost edinmenin kişi küfre soktuğu hususunu iki ayrı ders olarak zaten işlemiştik. Yine İtikadi nifakta ne yapar? İtikadi nifakta, yani kalbi olarak münafıklıkta kişiyi küfre sokar. Allah bizleri muhafaza eylesin. Peki küfrün boyutları ne? Yani küfrün, değişik yönlerden baktığınız zaman küfrün çıkış noktaları var. Küfre adeta yoldaki işaret olarak yön gösteren alametler var. Küfrün tecelli etme şekilleri. Değişik boyutlar. Yani bir madde alırsın. Maddenin işte alt boyutu, üst boyutu, yan boyutu, sağ boyutu, sol boyutu gibi. Küfrün boyutlarından bir tanesi mesela fasıklık. Fasıtlık nedir? Genel manada itaatten uzaklaşmaktır demişiz. İtaatten uzaklaşmaya fasıklık. Yoldan çıkmaya fasıtlık Olması gereken şeklin dışına şekil arz etmek Fasıklık. Fasık kelimesi Kur'an'da hemen hemen her yerde küfürde ileri gidenler için de kullanılır. Kur'an'daki fasıklık iki kısımdır biliyorsunuz. Birincisi nedir? Birincisi ameli fısktır kişiyi kafir yapmaz. İkincisi itikadi fısktır kişiyi kafir yapar. Eğer ki İslam'ın emir ve yasakları haram ve helalleriyle alakalı olan bir ayet içerisinde fasık kelimesi kullanılıyorsa... Oradaki fasıklıktan kasıt, günah olan fasıklık kişiyi dinden çıkarmayandır. Ama itikadi boyutta geçiyorsa oradaki fasıklıktan kasıt doğrudan nedir? Küfürdür. Fasıkların temel sıfatları nedir? Bu sıfatlardan ayrılmak, bu sıfatlardan uzaklaşmış olmak gerekir. Nedir? Mesela müminlerin yanında olduklarına dair Allah'a şahit tutarlar ama samimi değillerdir bu fasıklıklar çıkarları için müminlerle beraber olur, çıkarları için oturur kalkarlar. Yine fasıklar ibadetlerine karşı lakayt'tırlar. Lakayt la kaydum. Kayıt, kayıt işte, La kayıt yok. Ya kayıtsız. Yani pek öyle lavbali, o kadar ibadetlerine karşı ciddi. Çünkü ibadetinde ciddi olan insan onu kayda alır. Yani kaydı alır derken onun, onu bozacak olan şeylere dikkat eder. Daha da güzelleştirmek ister. Ona sınır koyar. Hani Hazreti Ayşe radiyallahu anh diyor Resulullah aleyhissalatü namaza çıktığında bizi tanımazdı. Çünkü namazını ciddiye alırdı. Çünkü kayda alıyor. Ha, falsıklar, ibadete sile bile nedirler? La kayıttırlar. Yani kayıtsızdırlar. La ubalidirlar. Çok da ciddi değil. Olsa da olur, olmasa da olur. Anlamında. Yine kalplerine iman yerleşmemiştir. İnansızdırlar. Bunlar Kur'an'ı çıkarttığımız özelliklerdir. Hepsi mutlaka bir kimsede bulunacak diye şart yoktur. Allah'tan gereği gibi korkmazlar. Yine peygamberin ve müminlerin başına iyi bir şey gelmesini istemezler. Kötü hallerine sevinirler. Münafıklarla eşdeğer ona hasletler. Zekatın dağılımından kendilerine bir şey verilirse sevinirler, aksi takdirde öfkelerini dile de getirirler. Çünkü Allah'a karşı hakkıyla ibadet etmiş olma şuuru bunlarda nedir? Eksiktir. Yine küfrün boyutlarından facirlik vardır. Ve Kur'an kafirlere facir sıfatını da vermiştir. Nedir facir kardeşler? Ki Kur'an'da fücur, facir. Hani diyor ya Efendimiz Alul, Biz müminleri, iman edenleri, salih amel işleyenleri, kel fuccar, facirler gibi bir tutar mıyız? Hiç onlar bir olur mu? Diyor ayetinde Allah Azze ve Celle. Ki Kur'an'da facir kelimesi 7 yerde geçer. Hepsi de olumsuz anlamda kullanılmıştır. İsyankar, günahkar ve kafir anlamında kullanılmıştır. Ayetler aşağıdadır. Yine küfrün tecelli ettiği, Kur'an'ın kafirler ve uğrunda sıfatlarda ne vardır? Zalimlik vardır. Zulüm haksızlık etmek, kötülük etmek, adaletsizlik yapmak ve tahakküm gibi anlamlara gelir. Herhangi bir şey yerinden etmek. Nedir? Zulüm. Kur'an'da birçok yerde küfürle aynı manada kullanılmıştır. Aynı fasıklık gibi Kullanıldığı alana göre ne yapar, anlam kazanır. Eğer ameli boyutta, haram heral boyutunda ise günah işleme boyutunda ise oradaki zalimlikten kasıt günahkardır. Ama itikadi boyutta ise oradaki zalimlikten kasıt nedir? Küfürdür. Ciro Allah-u Teala bir ayetinde böyle kafirun humuz zalimun, kafirler zalimlerdir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin Taşımış olduğu, kendisine khas olan sıfatlarını ne yapmış? Allah tanış başkasına vermiştir. O anlamda kullanılmıştır. Ama ameli anlamda nedir? Mesela Hazreti Adem ile Hazreti Havva dediler ki Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Zalimlerden olduk. Ya Rabbi ben zalimlerden oldum. Buradaki zalim mekasım değil. Yapmamam gereken şeyi yaptım. Haksızlık etti. Buradaki tabii ki büyük küfür değil. Yine Kur'an'ın küfre vermiş olduğu anlamdan bir tanesi mu'tedilik yani i'tida, haddi aşmak, sınırı aşmak, sınır tanımamak. Haddini aşmak, başkasına karşı saldırganlık ve haksızlık etmek. Çoğu yerde haksızlık etmek manasında da ne yapılır? Kullanılır Kur'an'da. Kafirlerin hasleti olarak. Yine israf denilmiştir. Türkçe'de kullanılan anlamın yanı sıra ölçüyü aşmak ve ihlal etmek manasına kullanılır. Ki kafirler küfür eylemi ile müsriftirler. İsraf nedir? İsraf bir şeyi kullanmaman gereken şekilde kullanman israftır. O yüzden Kur'an'da üç çeşit israf vardır. Mesela cana kıymak, haksız yere cana kıymaya ne denilmiştir? İsraf denilmiştir. Çünkü siz Allah'ın muteber kıldığı canı öldürüyorsunuz. O yüzden Allah-u Teala Firavun için ne diyordu? اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْرِف۪ينَ Firavun müsrifti. Niye? Çünkü cana kıyıyordu. İstediği gibi can alıyordu. İstediğini öldürüyor, istediğini bırakıyordu. Hiçbir kaydı yoktu Allah'ın indirmiş olduğu kayıtlarda. Dolayısıyla müsrifti. O yüzden Allah'ın verdiği malı Allah'ın istediği gibi kullanmayana da ne denir? Müsrif denir. Allah'ın verdiği malı Allah'ın istediği gibi kullanmayana müsrif denir. Allah'ın verdiği canı Allah'ın istediği gibi kullanmayana müstif denir. Allah'ın vermiş olduğu ırzı, onuru, insanlık değerini hakkıyla kullanmayana müsrif denir. O yüzden bugün canının yani insanlığını israf eden insanlar var. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam borcu olduğu halde, bakın borcu olduğu halde, borcunu ödemeye de gücü yettiği halde, borcunu ödemeyen kişiye kişinin ırzı, onuru, Hederdir diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü insanlar onu harcarlar. Borcun varsa niye ödemiyorsun? Ödeyin. Yani param varsa niye ödemiyorsun? Niye göz göre göre borcunu erteliyorsun ki? param varsa. Götür borcunu öde. Çünkü insanlar onun kişiliğini ne yaparlar? Ele alırlar, kişiliğini zedelerler. Bu da kendi kendisine israfıdır işte. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bakın günah işleri, günahları böyle bir istafodak ifade etmemiştir. Günahlar kişinin karakterini bu anlamda devamlı olmadığı müddetçe belirlemez. Ama İslam zina etmeyi münafıklığın alameti saymamıştır da yalan söylemeyi münafıklığın alameti saymıştır. İslam domuz eti yemeyi münafıklığın alameti saymamıştır da sözünde durmamayı münafıklığın alameti saymıştır. İslam hırsızlık etmeyi münafığın alameti saymamıştır da emanete ihanet etmeyi öyle saymışlar. Evet bunlar israftır ve kafirlerin belirli sıfatlarından bir tanesidir. Yine küfrün diğer ifadesi nedir? Şirktir kardeşler. Şirki biliyorsunuz ki ayetleri buraya zaten almışız. Fazla uzatmayayım Allah'ın izniyle. Birkaç konuyu da buradan atlayayım. Ta ki bu şekilde bitirelim. Tekrar bir daha bu konuya inşallah dönmiyorum. Sadece bazılarını okuyup geçeyim. Zaten Allah nasip ederse inşallah evde ne yapacaksınız? Üzerine düşeceksiniz. Nifak, hakeza münafıklık küfrün anlam sahasının içinde ne yapar? Yerini alır. Küfrün sebepleri, büyüklenme demişiz. Sure ve ayet numaraları orada kendini bilmezlik, düşmanlık, tuğyan, haset, istihna cabbarlık, kalpteki tedavi edilmeyen hastalıklar, bunlar küfrü sebep olan şeylerdir. Sebeplerden kaçının. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam helal ve haram bellidir. Şüpheli şeylerden kaçınmadıkça takva ehli olamazsınız diyor. Ve şüpheli şeylerle amel eden kişinin durumu, Koyun sürüsünü nehrin kenarında otlatan kişiye benzer. O koyunlar o sudan ansızın içerler. O yüzden amelde bile bu şekilde ise küfre sebep olacak bu hasletlere, o ayetlere bakıp, orada özellikler çıkartıp bu sebeplerden fersahlarca uzak kalacağız Allah'a nezle. Ta ki bu sebeplere düşmeyelim. Çünkü bu sebepler küfrün postacısıdırlar. Yine kalplerinin durumu, kafirlerin kalplerinin durumu nedir? Kalbin amelleri demiştik daha önce. Kalbin çeşitleri, özellikle medar Salihinde Cüssalik'inde İbn-i el kalp babına baktığınız zaman orada güzel ifadeler var. Allah rahmet eylesin. Ki buradaki ifadelerimiz özellikle İmam Kurtubi'nin Bakara Suresi'ndeki tefsir, ayetinden almış olduğu tefsirlerden. Kur'an'da kafirlerin kalbi için on tane kafir kalbi kullanılır. Onların kalplerine vurgu yapılır. Yoksa kalp ile alakalı ayetler çok fazladır. İşte bir insanın göğsünde iki kalp yaratmadık gibi, onların kalpleri katılaştı. Hatta taş gibi, hatta taştan daha beter gibi. Deyelim Bakara suresinde okudunuz. Nice taşlar taşlar var ki Allah korkusundan yuvarlanır. Ondan nice taşlar var ki içinden su çıkar da millete faydası olur. Sen, ya Rabbi. bulunduğun yerde fitne çıkartırsın, bulunduğun yerde huzursuzluğu çıkartırsın. Bulunduğun yerde dedikodu çıkartırsın. Bulunduğun yerde millete huzursuzluk verirsin. Ya bir taştan bile beter oldun be. Taşlar. O yüzden mümin bu hasretlerden uzak duracak. Mümin bu hasretlerden Allah'ın da uzak duracak. O yüzden kafirlerin kalpleri hastalıklıdır. Kalbin hastalıkları nedir? Onları, o ayetlerle ilgili çalışma yaptığınız zaman rastlarsınız. Kalpleri, Kafirlerin kalplerinin üzeri mühürlüdür. Birincisinde hateme, Arapçadaki Allahu) hatm ifadesi kullanılır. İkincisi taba, taba basım işidir. O yüzden ikisi de mühürlemek anlamında kullanılır. Kur'an'da Türkçe'ye çevrildi ama ifade farkı vardır. Hakeme üstünü kapatmak, bitirmektir. Taba ise damgalamaktır. Doğrudan üzerini damgalamak ve kafirlerin kalpleri de bu anlamda üzerini damgalanmıştır. Yine kalpleri damgalanarak üzeri kapatılmış ve mühürlenmiştir dedik. Yine kalpleri hakka karşı dar ve sıkıntılıdır. Allah kimin kalbini Kimin için hayır dilemişse gönlü ne yapar? Göğsünü açar. Ama kimin imandan nasibi yoksa hayır adına duyduğu zaman kalbi daralır. Onlara Allah'la beraber ortaklar çağırın. Allah'a ortak koştuklarından bahsedin onlara. Onlara dünyalıklardan bahsedin, futbolundan bahsedin, kadınından bahsedin, sinemasından bahsedin, boş işlerinden bahsedin, Allah'tan başka, Allah'ı daha çok, Allah'tan daha çok sevdikleri ya da Allah gibi sevdiklerinden bahsedin, dinlerler. Ama Allah tek olarak anıldığı zaman kaçarlar. işleri daralır ondan. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Mümin hayırlı söz işitmekten bıkmaz. Sözü geniştir müminin. Hayırlı söz alacak çok yeri var. Hayırlı sözü alacak çok yeri var. O yüzden hayırlı söz ve nasihata daha fazla iştirak eden daha fazla nasip alır. Daha fazla göğsünü açılır. Ve siz bildiklerinizi amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir. Evet. Onların kalpleri dardır, sıkıntılıdır. Hakikate karşı. Allah'ın ayetlerine teslim olmak yerine sıvıştıkları için kalpleri haktan çevrilmiştir. Hani dedik ya amellerin Allah'ın hükmüne olan, Allah'ın hükmünde olan değerleri. Allah nasip ederse işleyeceğimiz, Ramazan'dan sonra hallede bitirebilirse işleyeceğimiz husus. Mesela burada ne diyor Allah Teala? Onlar hakkı duydukları halde insarafu döndü gittiler. Hakkı gördükleri halde döndü gittiler. Saraf Allahu kulubahum. Allah da onların kalplerini çevirdi. Onlar için sıradandı ya, ya burada oturalım, orada gidip öbür tarafta oturalım dediler. Ama burada hak vardı. Hakka teslim olmaları gerekirken haktan döndüler. Yani diyor ya baş Allah Allah'a diyor. Onlar şöyle bir yan çizdiler. Allah onların kalplerini böyle yan çizdiriverdi. Onlar amel yaptı, Allah da onların kalplerine bu hükmü verdi. Kalplerine bunu yerleştirdi, artık tövbe de etme imkanı bulmadılar, öyle bir şey düşünmediler. Çünkü Müslüman günahı gözüyle işler, kalbiyle işlemez. Müslüman günahı kulayla işler, kalbiyle işlemez. Müslüman günahı ayağıyla işler, kalbiyle işlemez. Günah kalple işlendiği an Allah korusun. Oh, o günah ona sevdirilir. Ona sevdirdikten sonra o küçük ıslah olmaz. Gözüyle günah işleyen tövbe eder. Kulağıyla günah işleyen tövbe eder. Ya Rabbi bağışla der. Ayağıyla günah işleyen ayağını keser. Ya Rabbi bağışla der. O bağışla dedikçe Allah da pulum kendisini bağışlayan bir Rabbi olduğunu bildi diyerek bağışlar. Ama Allah kalbine sevdirirse onu Allah korusun orada biter. Allah göstermesin. Evet yine onların kalpleri kas katı kesilmiştir. Kas katı. Görürsünüz böyle insanları. Onların kalpleri ölüdür. Kur'an'a göre kafirlerin kalpleri ölüdür. Yine Kur'an'a göre kalpleri nedir? Paslıdır. Niye paslandı kalpleri? Kella bel Hayır, hayır, hayır. Rane ala kulubihim. Onların kalplerini pas bürüdü. Niye? Yaptıklarından dolayı. İstedikleri günahlar onların kalplerini paslandırdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açıklıyordu bunu değil mi? Mümin günah işler ne yapar? Tövbe ile o kalbini tekrar temizler, cilalar. Tövbe ile, mağfiret ile, istiğfar ile o günahın kalbinde atmış, ol, atmış olduğu lekeyi ne yapar mümin? Siler süpürür. Günahlar diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapar? Kalbe hasır hasır atılır. Böyle ilmek ilmek atılır. Teker teker. Günah işledin, tövbe etmedin mi? O kalp leke durdu orada. Başka bir günah arkasından getirir. Başka bir günah. Günah günahı doğurur. Bunlar olduktan sonra Resulullah dedi? işte Allah'ın kalplerini kazandıklarından dolayı pas büyümüştür dediği işte budur diyordur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden günahlar kalplere pas yapar. O yüzden kalbi işletin. Kalbi ne yapın? Temizleyin, cilalayın. Ayakkabınızın cilası kadar kalbinizin cilasına da önem verin. Haftada bir ayakkabınızı boyarsınız, iki haftada bir boyarsınız. Güzel gözüksün, cilalı cilalı gözüksün. Kalbinizin cilasını unutmayın, kalbinizin boyasını unutmayın. İstiğfarı, mağfireti unutmayın. O yüzden bunların paslanması Allah korusun nedir? Kalpler, kafirlerin kafirlerin özelliklerindendir. Yine kafirlerin özellikleri demişiz Burayı e, almayayım inşallah kardeşler. Takip daha da fazla uzatıp sizi fazla sıkmayayım inşallah. Oraya inşallah siz bakın. Kafirlerin özellikleri hızlı hızlı şöyle okuyayım. Takip kayıttan dinleyecek kardeşler olursa eğer yani bu dosyayı geçmeyecek olan kardeşler onlar mahrum olmasınlar diye. Sadece okuyup geçiyorum. Kafirler, bir, Allah'ın nurunu söndürmek isterler. İki, kafirler birbirlerinin yardımcıları dostudurlar. Müslümanlar kafirlere boğulan yardımcılık, dostluk yapamazlar. Üç, kafirler dünyalıklarla övünürler. Sure ve ayet numaraları orada bakarsınız. Dört, kafirler dünyayı ahiretten üstün tutarlar. Onların temel hayatları, döngüleri dünyayla, dünyaya göredir. Kafaları en çok yani dünya için çalışır. Daha fazlasına basmaz kafaları. 5. Kafirler fakirleri, miskinleri küçük görürler. 6. Kafirler mallarını Allah yorumdan alıkoymak için harcarlar. 7. Kafirler müminlerle alay ederler. Takvalı olan müminlerle alay ederler. 8. Kafirler Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezler. 9. Kafirler fakirlerle ilgilenmez. Onlara yardım etmez ve hayra da mani olurlar. Yine kafirler zan ile hareket ederler. Yine kafirler batılın mücadelesini verirler. Yine kafirler daveti dinlemezler, kulak vermezler. Yine kafirler musibet anında dua eder, ondan sonra unuturlar. Sıkışınca Allah'a dua ederler ama rahata çıkınca unutur kafirler. Kafirler de dünya nimetlerinden ne yaparlar? Yararlanırlar. Yoksa dünya nimetleri aslen bizim için. Biz Allah'a kulluk edeceğiz de dünya nimetlerinden çıkmayacağız. Allah'ın dünyadaki nimetlerini en iyi hak eden biziz. Biziz o nimetleri yaratan Rahman'a secde edip de bağışlanma dileyen. Biziz o Rahman olan Allah'a iman edip de günahlardan sakınmak için ona başvuran. Biziz bu nimetleri hak eden. O yüzden allah Teala ne diyordu? Bizim kullarımız için çıkartmış olduğumuz nimetlere kim haram kılıyor? O dünyadayken müminler içindir, bakın ayet diyor, dünyadayken müminler içindir o nimetler, ahirette de sadece müminler içindir. Dünyadayken müminler içindir, ahirette de sadece müminler içindir. O yüzden biz dedik ki, İslam'ı yaşamak için dünyada ele çekmiş olmak ruhbanlığı İslam'da yoktur. Batıldır. Yine kafirlerin özelliklerinden, kafirlerin malları, canları ve iyi amelleri kendilerine fayda vermez. Kafirler sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Kafirlerin hakka uymayan batıl işleri kendilerine süslü ve çekici gösterilmiştir. Bir sürü dalavereyle şeytan onları koymuştur. Onlar hala kendilerine doğru olduğunu bile zannederler. Enam suresi 122 demişim ama Bakara suresinin ilk ayetlerde bunu ne yapar? Yine girebilir. Onlara... Fesat çıkarmayın denildiği zaman ona bir ıslah ediniz derler ama fesatçıların tek kendileri de olduğu gibi. Yine kafirler yaratılmaçların en şerrileridir. Kafirler Allah'ın ayetlerine karşı düzen kurarlar. Kafirler Allah'ın üzerlerindeki nimetini bildikleri halde nankörlük ederler. Kafirlerin kalplerinde kabuklar, kulaklarında ağırlıklar vardır, perdeler vardır. Tek olan bir ilaha çağrılıklarında kaçarlar. Kafirler dünya hayatının süsünü isterler. Gözleri ona kayar, zikirden gafildirler ve hevalarına uyarlar. Kafirler hakkı söyleyenlerin üzerine çullanır ve taşa tutarlar. Kafirlerin kalpleri katılaşmıştır. Kafirler müminlerin kendileri gibi çıkar peşinde olduklarını sanırlar. Değil mi? Firavun öyle diyordu ya hani halka. Ben bu Musa, bu Musa'dan korkuyorum diyordu. Niye? Bu Musa sizin dininizi bozacak. Ve yeryüzünde fesat çıkaracak diyordu. Bakın bakın Firavun Hz. Musa'yı yeryüzünde fesat çıkaracak diye buyurdu. O zannediyor ki Hz. Musa'nın davası da onun gibi şahsi, kafası basmaz ki. Onlar anlamazlar ki bizi. Dediğimiz gibi onlar daha komşusuna bile yardım etmekten aciz olan insanlar dullar için, yetimler için kimsesizler için hayatını vakfetmiş olan insanları nasıl anlasınlar ki? Onlar bizi anlayamazlar ki. O yüzden dediler ya, ey Musa ve Harun siz niye geldiniz? Sizin gelmenizin sebebini biz anladık. قَالُوا ile لَسَاهِرَانِ يُرِيدَانِ Bu iki sihirbaz var ya dediler bu iki sihirbaz. Geldiler ki sizi yurdunuzdan çıkarsın da bütün emir onların olsun diye gelmişler diyordular. Hz. Musa ile Hz. Harun'a çıkar şeyi yüklüyordular. Anlamazlar onlar. O yüzden kendileri gibi çıkartı zannederler. Bu karakterde olanlara bakın, hayırlı amel işleyenler de hep laf ederler. Şöyledir, böyledir, kendileri yetmezler, edenleri de anlamazlar. Devam ediyoruz. Kafirler Allah hakkında iftira ederler ve hak ortaya çıkınca yalanlardır. Kafirler Allah'ı inkar etmez. Daha doğrusu çoğunluğu. Bilakis Allah'ın gökleri ve kendilerini yarattığını bilirler. Yine kafirler namaz kılmazlar, yoksulu doyurmazlar, öğütten yüz çevirirler, yaban eşeği gibidirler ve haktan kaçarlar. Bunlar ayette geçtiği şekliyle. Ve kafirler cehennemdedirler. Bunlar onların özellikleridir. Peki kafirlere karşı ne yapacağız? Bunlar gerçekten artırılabilirdi. E, fakat sayfayı dört sayfa sıkıştırayım dedim. Oradan bunlar fazlalaştırılabilirdi aslında. Ama bir, kafirlerden korkulmamalı. Mümin olarak biz bunlara karşı ne yapacağız? Bir, küfürden kaçıracağız. <gülüyor> küfürden kaçınmakla beraber kafirlerden de uzak duracağız. O yüzden kafirlere karşı mümin olarak ne yapacağız? Bir, kafirlerden korkmayacağız. İki, kafirlere itaatten sakınacağız. Çünkü onlara uyarsanız sizi topuğunuz üzerine girsin geriye onlar sizi çevirirler. O zaman allah Teala müminlere kıskanıyor. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerindendirler. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendirler diyor ya, ayırıyor Allahu Teala. Yani şurada duran, şurada bulunan mümin erkeklerle hemen yan tarafında bulunan mümin kadınları Allahu Teala kıskandığı için bunlar birbirlerindendirler. Bunlar kafirlerle oturup kalkamazlar. Kafirlerle iş birliği içerisine giremezler. Çünkü Allahu Teala sevdiğini kıskanır. Onları kötülüklerinden alıkoymak ister. O yüzden siz de kıskanın. Çocuğunuzu kıskanın, hanımınızı kıskanın, hanımını, sizi kıskansın. Kıskanın, kötülükten kıskanın ki zarar gelmesin. Allah-u Teala bizleri de, hanımlarımız da, da kötü arkadaşlardan inşallah muhafaza buluyorsunuz. Yine kafirlere itaat etmeyeceğiz. Kafirlere yardımcı olup onlarla dostluk kurulmamalı. Buradaki yardımdan kasıt, ihtiyaç sahibi olan aç olanlar değil. Ya da olarak sıkıntı içinde düşmüşler değil. Yani iman ve küfür babında onlar ile sırdaş durumuna gelecek şekilde irtibattan bahsediyoruz. Yoksa insani ilişki olarak yardımdan değil. Yine kafir topluluklara karşı Allah'tan sürekli yardım istenmeli. Allah'tan yardım istenmeli. Oradaki sure ve ayet numaralarına baktığınız zaman oradaki duaları görürsünüz inşallah. Yine en büyük tuzaklardan en büyük tuzaklardan bir tanesi ne yapacağız? Kafirlerin yeni yüzünde safa sürmelerine ve dünyalıklardan faydalanmalarına aldırılmamalı. Adamın içi gidiyor. Başını kapatmış, Müslüman kız diye bakıyorsun, Müslüman gelin diye bakıyorsun, Müslüman bacı diye bakıyorsun. Ama kalbi hep oradaydı. Kalbi hep o müzik dinleyenlerle beraber. Kalbi hep o kafirlerin gezdiği yerlerde gezmek istiyor. Beyni hep onların konuştukları şeye atıyor. E bir de genç değil miyiz derler ya. Yani biz ihtiyar değil, biz genciz ya derler ya. Siz Allah'tan ahit mi aldınız ya? Allah'tan ahit mi aldınız gençken bunları yapabileceğinize dair? Tam tersine Allah Resulü genç iken kalbi mescide bağlı olan Allah'ın gölgesinde kalacak demedi mi? Genç iken kalbi mescide bağlı olan Allah'ın gölgesinde gölge olacak. Hiçbir gölgenin olmadığı günde. O yüzden... Mümin genci görüyorsun, mümin delikanlıyı görüyorsun. Haramların peşinde, adamın içi gidiyor. Yazık. Kafir gençlerin binmelerine hevesleniyor. Kafir gençlerin tozmalarına hevesleniyor. Kafir gençlerin koluna takmış olduğu kızlara hevesleniyor. Kafir gençlerin anne babasından uzak, annesinden babasından habersiz bir şekilde kafasına göre yaşamış olmasına hevesleniyor. Yazık. Bunlar. Bunlar ateşe götüren yollar bunlar. O yüzden onlara heveslenmeyin. Diyor ya Allah-u Teala وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الْلَّزِيلَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ Kafirlerin yeryüzünde debelenmeleri, zevklenmelerine sakın gözünü çevirme. Sakın. Sakın bunu yapma. Sakın gözünü onlara vermiş olduğunuz dünyalık süslere dikme. Rabbinin senin için hazırladığı daha güzel. Rabbinin senin için hazırladığı daha kaliteli ve ebedi ve baki evet bu şekilde de Allah'ın izniyle tamamladık inşallah dediğimiz gibi kardeşler bunlar artırılabilir fazlalıksa eksiltilebilir bunlar bizim kendi acizane çabamız içerisinde ulaştığımız kadarıdır Allah azze ve celle bizi küfürden küfrün her çeşidinden ve kafirlerden uzak eylesin Teala müminler olarak inşallah canlarımızı teslim alsın allah Teala sizlerden de razı olsun bu ahire davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.